Bir hadis-i şerifte vardır ki namazı bunlardan hiçbiri kesmez. Kesmez, namazın şeklini inkıtağı uğratmaz. Haşa, Resul ü Ekrem birbirine zıt söz söylemez. Fakat onun maksadını anlamak mühimdir. Cenab-ı Hak mekasıdı nebeviyeyi anlamaya bizleri muvaffak kılsın Teala. Ben bu noktayla şu hususun şerhine çalıştım. Ubudiyet ve itaatlar Rabbiniz arasında münasebeti takviye etmiş olacaksınız. Bu kavi münasebet nisbetinde ondan size gelen şeyler, kalbinizde mesmu olacak, vicdanınızda mesmu olacak. Yani kalp ve ruhunuz onları kabullenecek. Sizden ona giden şeyler de, İleyhi yes'adul kelimu tayyib fehvatınca, güzel ve hoş sözler olduğu için ona yükselebilecektir. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? İleyhi yez'adül kelimu tayyib. Tertemiz, bulanıksız ve bulaşıksız olan bir kalbi heyecan. İslam adına dahi olsa. Kalpten çıkan tertemiz bir kelime. Tertemiz bir düşünce. İvazsız, garasız, hiçbir art fikre müstenit olmayan. Rabbin rızasından başka kaide tanımayan. Hiçbir esas üzerinde oturmayan tertemiz bir heyecan ve helecan. اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيِّبِ Ona yükselecek bunlardır. Arkasında garazlar olan cihatlarınız merdut olacak sizinle beraber baş aşağı kayyaya. Verasında bir kısım art fikirlerin yaptığı namazlarınız sizi baş aşağı kayyaya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor.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 kendi kendini aldatmaya çalışıyorsun. Kalbi meyil ve heyecanlarına nicheban. Allah karşısında kendinden utanmıyorsun. Bari ondan utan. Yalan söylüyorsun diyor Rab. Cenab-ı Hak yalan söylüyorsun. Tokatını suratımıza indirmesin. İleyhiyaz adül kelimutayib. İçinizi yoklayın.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 Nezzülühiyetinde büyük ettiğin insanların nazarında zaten küçük kılmaz. Zira onun için hüsnü kabul vaz edecektir. Benim için hüsnü kabul vaz edilen kendisini yırtsa bile, Mele-i da kendisine hüsnü kabul vaz edilene teveccüh olacaktır. Allah'ım, ben insanların nazarında büyük, kendi nezzülühiyetinde küçük eyleme diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.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 يَا اَيُّهَنَّا سُعْبُدُوا Ey insanlar! Rabbinize kul olun! Ubudiyet, insanın tasaffî etmesini temin eder. Cennete ehil hale gelecek bir duruma getirir. Sarrafın elinde altının, gümüşün posa ve tortusunun ayrılıp da has, som altın halinde, som gümüş halinde göründüğü gibi.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 sen ne oluyorsun ikinci bir varlık olarak anlatır mısın? Ma ja'a lillahi li min fi Kulluk insanı safileştirir, berraklaştırır, kılar. Hangi yönden sana bakılırsa bakılsın, azametli mahiyetin, muhteşem ve berrak kuvvetin Rabbin mütecelli olduğu bir ayna halinde arzı idare eder. Bulanıklığı silecek tek şey namaz kılmak, oruç tutmak. Silmemişse demek ki kılamıyorsun. Silmemişse demek ki kılamıyorsun. İnna الصَّلَاةَ anil اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz fuhşiyattan ve münkerden. Rabbin hoşlanmadığı şeylerden insanı alıkor.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 Yapında duygularınızda duruluğa erin. Yapında her tarafınızdan bakıldığı zaman Rabbin asma ve sıfatıyla mütecelli olduğu görünsün. Yapında Hakk'ın aynası olun. Tıpkı Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu yastafi minel melaiketi rusulan ve minennas. Meleklerden ve insanlardan Allah bir kısım kimseleri seçmiş, safileştirmiş, durulaştırmıştır. Cenab-ı Hak salih zümreye bizler ilhak buyursun inşallah Teala. Namaz ibadet her şekliyle hayatı düzene koyan hayata bir veçhe veren zamanı belli bölümlere ayırma imkanı hazırlayan şeydir. Orucunu seneyi böler.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 İçinde Eşref-i Saat'ın bulunduğu, Rabbin Ülufe adı altında, Ataya-i adı altında, sizlere büyük insanlarda bulunduğu ve bulunacağı nurlu bir gün. ümmet Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a has bir gün, Cuma. Haftanın içine girince hafta parça parça olmuş, yedi parçaya bölünmüş. Zaman taksime vuruyor. Zamandaki sırrı biz, ubudiyetin içine hatlar halinde,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 Namazdan aldığınız hızla bir solukta Rabbin huzuruna vereceksiniz. Bu keyfiyeti sizde hasıl edecek de Allah'a karşı olan kulluğunuz. Ubudiyet ve inkiyadınızdır. Kenab-ı Vücut ve Tekaddes Hazretleri. Ubudiyet ve inkiyadın hakiki manasına bizleri hidayet buyursun. Kalbimize inşirah versin inşallahü Teala.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 Bir abdest alırsa, bir dış temizliği yapıyor, saç ve sakalındaki tozu toprağı, mesamatını kapayan şeyler siliyor, süpürüyoruz. Fakat aynı zamanda cevarih günahlardan, uzuvlar günahlardan tecerrüt etmiş oluyoruz. Aynı zamanda kalp, içinde oldurduğu, oluşturduğu meydana getirdiği manayla meşbu kaldığı müddetçe,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 Böylesine hassasiyet ve titizlik içinde abdest alan bir insan, içine o tutacağı iman için gerekli olan şeyin yarısını yapmış demektir. Yani kesbi yapmış demektir. Yani kendine düşen şeyi yapmış demektir, halk kalmış. Yarısı doğrudur. At-tuhur şatr-ül iman yanlış anlamayın. Temizlik imanın yarısıdır. Onun için başka bir hadisinde en nezafatu ted'u ila'l iman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 Ne yapıyorsunuz siz? Neçme o beynelme Taharette öyle hassasiyet gösteriyoruz ya Rasulallah, taşla suyu beraber kullanıyoruz. İstinca'da taşla suyu beraber kullanıyoruz. Bakın hakkınızda ayetin nazil oldu. Fi hirjanun yuhibun enyatatahru wa Allahu yuhibul O kubada öyle bir kısım erkek ol erkekler var ki. Allah onları sever, zira Allah tertemiz olanları sever. Net netici itibariyle iç nezafetin ve taharetin abdest halinde dışa taşmasını taşıyan mümin, Allah'ın sevdiği bir insandır. Cenab-ı Hak sevdiği zümreye bizler ilhak eylesin. Fakat işaretlerle arzına çalıştım, haddi zatında arz edemedim.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 Subhanak Allahumma inni estafiruka wa atuubu ileyk başka bir rivayette. Ma'firat diler ve dilenir sana tevbe ederim. İç muhasebem. <Sessizlik> Allahumme ya muqallibal kulub sabbit qalbi ala dinik. Ey kalpleri eviren çeviren, kalbimi din üzerinde sabit kıl. Ne çok bu sözü tekrar ediyorsun. El kalp beyna isba'eyn min asabir Rahman. Kalp Rabbin parmakları arasında şöyle böyle çevirir durur buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.